Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Vavus sıfat-ı salat, namazın sıfatları babı. Bir, namaza başlarken Allahu Ekber demenin vücubu babı. El-Zuhri şöyle demiştir, bana Ebni Enes i̇bn Malik El-Ensari radiyallahu anh şöyle haber verdi. Resulullah bir ata bindi de vücudunun sağ tarafını incitip belirledi. Eneş dedi ki işte o gün Resulullah namazlarından birini bize oturduğu halde kıldırdı. Biz de onun arkasında oturarak kıldık. Sonra selam verince şöyle buyurdu. İmam ancak kendisine uyummak için imam edinilmiştir. Böyle olunca imam ayakta namaz kıldırdığı zaman siz de ayakta namaz Rukuya Rukiye vardığı, vardığı zaman siz de rukiye varınız. Başını kaldırdığında siz de kaldırınız. Secdeye vardığında siz de secdeye varınız. İmam senu Allah'u lümen Hamide dediği zaman siz de Rabbena ve lekel hamd deyiniz. Enes İbn-i Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir attan düştü de vücudu belirlendi. Akaminde bize oturarak namaz kıldırdı. Biz de onunla beraber oturarak namaz kıldık. Sonra namazdan çıktı da şöyle buyurdu. İmam ancak yahut da ancak imam kendisine uyusun diye imam yapılmıştır. Öyleyse Allahu Ekber dediği zaman siz de Allahu Ekber deyiniz. O rükü yaptığında siz de rükü yapınız. O başını kaldırdığında siz de kaldırınız. İmam seni Allahu Numen Hamideh dediği zaman Rabbana Leke Elhamd deyiniz. O secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidiniz. Ebu Hureyce radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam ancak kendisine uyulsun diye imam edilmiştir. Böyle olunca imam tekbir aldığı zaman siz de tekbir atın. Rükü yaptığı zaman siz de yapın. Seni Allah'u lümen Hamideh dediği zaman siz de Rabbana ve lekel hamd deyiniz. Secde yaptığı zaman siz de secde yapınız o oturarak namaz kıldığı zaman siz de toplu oturarak namaz kılınız. İki, Namaza başlarken ilk tekbir ile birlikte aynı zamanda ellerin de omuz hizasına kadar yukarıya kaldırılması babı. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığında ellerini omuz hizasına kadar kaldırır. Rüku için tekbir aldığında ve rüküden başını kaldırdığında yine ellerini öyle kaldırırdı. Semin Allah'u lümen hamideh, ve lekel hamd der idi. Sücutta ise bu el kaldırmayı yapmazdı. 3. Namaz kılan kimsenin tekbir aldığı zaman, rükuya vardığı zaman ve bir de kalktığı zaman ellerini yukarıya kaldırması babı. Abdullah ibn Umar Resulullah şöyle demiştir. Ben Resulullah'ı şöyle gördüm. Namaza durduğu zaman iki eli omuzlara hizasında oluncaya kadar ellerini yukarı kaldırırdı. Bu el kaldırmayı ruku için tekbir aldığı zamanda ve başını rükûdan kaldırdığı zamanda yapar ve "Sübhanallahu el-Hamide" idi. Secdede ise bu el kaldırmayı yapmazdı. Bize. de Halid ibn Abdullah Halid el-Hazza'dan. O da Ebu Kılabe'den tahsis etti. O Malik ibn Huveysh'un şöyle namaz kıldırdığını görmüştür. Namaza durduğu zaman tekbir aldı ve ellerini yukarıya kaldırdı. Rükûya varmak istediğin zaman iki elini yukarıya kaldırdı. Başına rükûdan rukiye, rukiye, kaldırdığı zaman da yine ellerini yukarıya kaldırdı ve Malik ibn i Rasulullahın Resulullah'ın da böyle yaptığını söyledi. 4. Namaz kılan kimse ellerini nereye kadar kaldırır baba? Ebu Hümeyt el sahabilerden bir arkadaşları arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı demiştir. Abdullah ibn i Umer radiyallahu şöyle demiştir. Ben peygamberi namazı şöyle kılarken gördüm. Peygamber namaza Allahu Ekber sözüyle girdi. Bu tekbiri alırken iki elini omuzları hizasına getirinceye kadar yukarı kaldırdı. Ruku için tekbir aldığı zaman da yine böyle ellerini kaldırdı. Semi Allahu limen Hamide dediği zaman da yine böyle ellerini kaldırdı ve Rabbena lekel hamd dedi de artık secdeye giderken ve secdeden başını kaldırırken bu ellerini kaldırma hareketini yapmadı. 5. İkinci rekattan sonra ayağa kalktığı zaman elleri yukarıya kaldırmak babı. Bize Ubeydullah lafiden tahsis etti. O da İbn-i radıyallahu radiyallahu namaza girerken bir tekbir alır. İki elini yukarıya kaldırırdı. Rukuya giderken yine ellerini yukarıya kaldırırdı dediği zaman ellerini kaldırırdı. İkinci rekattan sonra ayağa kalktığı zaman yine ellerini yukarıya kaldırırdı ve bu fiilleri i̇bn Ömer peygambere ref ederek rivayet etti. Ve bunu Hamad i̇bn Selem'e Eyüp'den, o da Nafi'den, o da i̇bn Ömer'den, o da peygamberden olmak üzere rivayet etti. Keza İbnü Tahman da Eyüp ile Musa İbn Ukbe'den muhtasar olarak rivayet etmiştir. 6. Namazın kıyamındayken sağ elini sol el üzerine konulması babı. bize Abdullah İbn Mes'deme Malik'ten, o da Ebu Hazım'dan, o da Sehl İbn Sa'd radıyallahu etti. O şöyle demiştir: Resulullah gününde insanlara namaz kılarken Musalli'nin sağ elini sol bileği üzerine koyması emredilirdi. Ravi bu Hazım Senem'e İbni Ginar benim bildiğime göre Seh İbni Sa'd bunu peygambere ref ediyor demiştir. Diğer ravi İsmail ise meçhul sigasıyla yumma yani hadis peygambere ref olunuyor demiştir. Peygamber'e ref ediyor dememiştir. 7. Namaz içinde huşulu olmak babı. Bana Malik Ebu Ziyad'dan, Zinad'dan, o da El-Araş'tan, o da Ebu Hureyri'den tahsis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz benim kıblem yalnız şurasıdır ve namaz da önümden başka bir şey yeri görmem mi sanıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki sizin huşuğunuz da, rükûnunuz da bana girdi kalmıyor. Şüphesiz ben sizleri muhakkak sırtımın arkasından da görüyorum. Bize şube tahsis edip şöyle dedi. Ben katede'den işittim. O da Enes İbni Malik'ten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazda rükû ve sucudu tutunuz. Allah'a yemin ederim ki ben sizleri muhakkak arkamdan da görürüm. Belki de şöyle dedi. Sizler rükû ettiğinizde ve sucud ettiğiniz zaman ben sizleri muhakkak sırtımın arkasından da görürüm. Sekiz. Namaza giriş tekbirinden sonra şöyle. Ne söyler Baba? Bize Hafs Umer tahsis edip şöyle dedi. Bize şube katat eden o da en tahsis etti. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Umer radiyallahu anh namaza hep elhamdülillahi rabbil aleminle başlardı demiştir. Bize Ebu Hureyre radiyallahu anh tahsis edip şöyle dedi. Resulullah namaza giriş tekbiri ile kıraat arasında azıcık sükür ederdi. Ravi Ebu Zura, Ebu Hureyre azıcık dedi zannederim demiştir. Ben ya Resulallah, babam, adam sana feda olsun. Tekbir ile kıraat arasındaki şu sükutum nedir? Ne söylersin dedim. Resulallah, Allahumma ba'it beyni ve beyni hatayaya kema ba'itte beynel meşriplü vel mağrib. Allahumma nek'ini minel hataya kema yunakka sığbul ebyadu müneddenes. Allahumma sil neyin hataları? Bistelcü ve elberad. Ya Allah, benim ve günahlarımın arasını doğu ile batı arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Ya Allah, beyaz kumaş kirden temizlendiği gibi beni de günahlardan temizle. Ya Allah, geçmiş günahlarımı da ile geçmiş günahlarımı da su ile kar ile dolu ile tertemiz yıka derim dedi. Dokuzuncu babı. Bana İbni Ebi Muleyke, Ebu Bekir'in kızı Esma'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kusuf namazını kıldırdı. Şöyle ki kıyama dörde kıyamı çok uzattı. Sonra ruküya vardı. Rüküyü uzattı. Sonra başını kaldırdı ve kalmayı uzattı. Sonra yine rükiyه vardı rüküyü uzattı. Sonra başını kaldırdı. Sonra secdeye vardı suçudu uzattı. Sonra başını kaldırdı. Sonra yine secdeye vardı sucudu uzattı. Sonra ayağa kalktı kıyamı uzattı. Sonra rükiyه vardı rüküyü uzattı. Sonra başını kaldırdı kalmayı uzattı. Sonra yine rükiyه vardı rüküyü uzattı. Sonra başını kaldırdı. Sonra secdeye vardı sucudu uzattı. Sonra başını kaldırdı. Sonra yine secdeye vardı. Sucudu uzattı. Sonra namazdan çıktı. Akabinde şöyle buyurdu. Cennet bana yaklaştı. O kadar ki eğer cüret edebilseydim salkımlarından bir salkım tanrısı alıp size getirebilecektim. Cehennem de bana o kadar yaklaştı ki. Rabbim ben de onlarla beraber miyim dedim. Orada bir kadın gördüm. Ravi İbni Ebi Mulayke. Onun şöyle dediğini sanmaktayım demiştir. Bir kadını, bir kedi tırmalayıp duruyor. Buna ne oluyor diye sordum. Bu kadın o kediyi açlıktan ölünceye kadar hapsetti. Kadın ona yiyecek vermedi. Kendi kendine yemesi için de salı vermedi. Ravi Nafi, onun şöyle dediğini sanırım dedi. Yerin haşerelerinden yesin de salı vermedi dediler. Yesin diye salı vermedi dediler. 10. Cuma namazı içinde gözü imama doğru kaldırmak babı. Ayşe de şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim geri çekildiğimi gördüğünüz zaman ben cehennemi bazısı bazısını kırıyor halde gördüm demiştir. Ebi Ma'mer şöyle demiştir. Biz Hab baba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öyle ikindi namazlarında Kur'an okur muydu diye sorduk. Habbab i̇bn Eret, evet dedi, biz tekrar, bizler bunu nereden anladınız diye sorduk. Habbab çenesinin hareket edip oynamasından dedi. Bize Ebu İshak haber verip şöyle dedi, ben Abdullah İbni Yezid'den işittim. O hitabe yaparken şöyle dedi, bize elbera yalancı olmayarak tahtis etti. Onlar peygamber ile birlikte namaz kıldıkları zaman, peygamber başını rükudan kaldırır. Sahabeler peygamberi secdede secdeye inmiş görünceye kadar ayakta kalırlardı. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş durdu da kusuf namazı kıldırdı. Sahabeler ya Rasulullah namaz içinde durduğun yerde görmediğimiz bir şeye elinle uzandığını gördük. Sonra yine Namaz içinde irkilip geri geldiğini gördük dediler. Peygamber bana cennet gösterildi de ben ondan bir sal salkıma elimi uzandım. Eğer o salkımı alabilseydim dünya belki kaldığı müddetçe ondan muhakkak yerdiniz buyurdu. Bize Hilal İbni Ali Enes İbni Malik'ten tasdik etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı. Sonra minbere çıktı da eliyle mescidin kıble tarafını işaret etti. Sonra şöyle buyurdu, yemin ederim ki şimdi siz bana namaz kıldırdığım zaman cenneti ve cehennemi şu duvarın kıble tarafında suret olarak gördüm. Ben hayır ve şer halleri hususunda bugünkü gibi bir manzara görmedim. Peygamber bunu üç defa söyledi. 11 namaz içinde gözleri semaya doğru kaldırmanın çirkinliği babı. Enes İbni Malik radıyallahu anh tahtis edip şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselerin ne oluyor ki? Namaz kalarken gözlerini semaya dikiyorlar buyurdu. Bu husustaki sözleri şiddetli oldu. Nihayet bunlar ya bu fiillerden vazgeçerler ya gözleri kör olur buyurdu. 12. Namaz içinde sağa sola boyun çevirip yönelmenin çirkinliği babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a namaz içinde başı sağa sola çevirmeyi sordum. O kulun namazında şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstünde damgaları bulunan bir hamisa, aba içinde namaz kıldı. Bunun damgaları beni meşgul etti dedi. Hamisayı Ebu Cehme geri götürün ve bana bir en bir caniye getirin buyurdu. 13. Namaz kılan kimse kendisine inmekte olan bir işten yahut da bir şey görmesinden yahut kıble tarafında bir tükürük görmesinden dolayı sağa sola boyun döndürüp görünebilir mi? Sehri İbni Saad Ebu Bekir başını döndürdü ve peygamberi gördü demiştir. Bize Lafiden, o da İbni Ümer'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların önünde namaz kıldırırken mescidin kıblesinde bir tükürük gördü de onu kazıyıp giderdi. Sonra namazı bitirdiği zaman şüphesiz her birimiz namazında, namazına durduğu zaman muhakkak Allah onun yüzü tarafındadır. O halde hiçbir kimse namaz için yüzü tarafına tükürmesin buyurdu. Bu hadisi Musa ibn Ukbe ile İbni Ebu Revvat ve Naf'den rivayet etmişlerdir. Bana Enes ibn Malik radiyallahu anh haber verip şöyle dedi. Müslümanlar sabah namazını kırmak varken birden Resulullah'ın Ayşe'nin hücresinin perdesini açtığını görüverdiler. Resulullah onlara baktı onlar ise saf saf namaza durmuşlardı. Resulullah tebessüm edip güldü. Ebu Bekir, peygamber namaza çıkmak istiyor zanlıyla ilk, ilk safa ulaşmak için topukları üzerinde geri geri çekilmeye başladı. Müslümanlar peygamberi görme sevinciyle namazlarını bozmayı kastettiler. Peygamber onlara namazlarını tamamlayın diye işaret etti de perdeyi salıverdi. İşte bugünden sonra Resulullah vefat etti. 14. Hazarda, seferde açıktan okunan, gizli okunan da olsun, namazların hepsinde imam ve me'mun için Kur'an okumanın vücubu babı. Cabir İbni Semura radıyallahu anh şöyle demiştir. Kufa ahalesinden bazıları Sa'd İbni Ebi Vakkas'ı Vakkas Ömer'e şikayet ettiler. Ümer onu arz edip yerine Amr bin Yasir'i üzerlerine amir tayin etti. Kufreliler şikayeti o kadar ileri götürmüşlerdi ki namazı bile güzel kıldırmıyor demişlerdi. Umer ona haberci gönderip getirdi ve ya Ebe İshak bu adamlar sen namazı güzel kıldırmıyorsun diye iddia ediyorlar diye sordu. Saat, vallahi ben onlara Resulullah'ın namazını kıldırıp ondan hiçbir şey eksiltmezdim. Yatsı namazım yahut öyle ile ikindiyi kıldırırken ilk iki rekatta biraz çokça dururdum. Son iki rekatta hafif tutardım dedi. Ömer senin hakkında zannımız da oldu idi. Ya Eba İshak dedi. Mütakiben meseleyi tahkik için birini yahut birkaç kimseyi kendisiyle birlikte Kufeye gönderdi. Gönderilen zat Kufa ahalisinden Sad'ın halini sordu. Hiçbir mescit bırakmadı ki ondan Sad'ın halini sormasın. Onlar da hep hayırlı övgülerde bulundular. Nihayet Abzorlarına ait bir mescide girdi. Ebu Sade künyesiyle tanınan Usama İbni Katade isminde biri Ayağa kalktı ve madem ki bize ant verip bildiğimizi söylemeye çağırdın, söyleyelim. Saat askerlerin başına geçip harbetmez, etmez. Naf taksim ederken musavat göstermez. Hükmünde adalet etmez dedi. Bunun üzerine Saat da madem ki böyle söyledin, ben de vallahi senin aleyhine üç dua edeceğim. Ya Allah, bu kulun yalancı ise... Rüya ve suma olsun diye ayağa kalktı ise ömrünü uzat, fakirliğini çoğalt, fitnelere uğrat dedi. Ravi Abdülmelik İbni Ömer dedi ki, Sonraları o adamın hali sorulduğu vakit, Kocamış, fitneye uğramış, yaşlı bir kimseyim. Bana sadın bedduası isabet etti derdi. Cabir'den bu hadisi rivayet eden Abdülmelik İbni Ömer dedi ki, Sonraları onu ben de gördüm, yaşlılıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde yollarda rast geldiği kızlara sataşır, onları çimdiklerdi. Bize Ez Zuhri Mahmud İbn-i Rabi'den, o da Ubade i̇bn Samit'ten tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha kitabı okumayanın namazı yoktur buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah mescide girdi. Akabinde bir kimse de girdi ve namaz kıldı. Sonra peygambere selam verdi. Peygamber selamını aldıktan sonra dün de yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. O kimse döndü. Kıldığı gibi tekrar namaz kıldı. Sonra geldi peygambere selam verdi. Peygamber yine dön de yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Bu da üç defa oldu. Nihayet o kimse... Seni ile peygamber gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan başka türlüsünü bilmiyorum, bana doğrusunu öğretti. dedi. Bunun üzerine peygamber şöyle buyurdu. Namaza durduğun vakitte Allahu Ekber'de, sonra ne kadar kolayına gelirse o kadar Kur'an oku. Sonra rukuya var, beden uzuvları yatışmış oluncaya kadar dur. Sonra başını kaldırıp ayakla büsbütün doğruluncaya kadar yani ta beden uzundan yatışmış oluncaya kadar dur. Sonra secdeye var, ta mutmain oluncaya kadar kal. Sonra başını kaldır, ta mutmain oluncaya kadar otur. Bunu namazın bütününde böylece yap. 15. Öğle namazında kıraat bağlı. Cabir İbni Semura radiyallahu hanım şöyle demiştir. Sa'd ibni Ebi Vakkas, ben onlara yani Kufa ahalisine Resulullah'ın namazını kıldırıyor. Ondan hiçbir şey eksiltmiyordum. Şöyle ki, öğle ve ikindi namazlarını kıldırırken ilk iki rekatlarda fazla durur, son iki rekatlarda hafif tutardım dedi. Bunun üzerine Ömer, senin hakkındaki zannımız zaten budur dedi. Ebu Kateder radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının ilk iki rekatında Fatiha tul kitap ile beraber bir elde sure okur. Birinci rekatta uzunca, ikinci rekatta ise kısa sure okurdu. Cildice okuduğu ayeti de bazen bizlere eşittirirdi. Kendi namazında ilk iki rekatta Fatih Atıf kitap ile beraber bir ev sure okur. Birincisinde uzun, ikincisinde kısa okurdu. Sabah namazında ise sabah namazının ilk rekatında kıratı uzatır, ikinci rekatında Kıraatı kısaltırdı. Ebu Muhammed şöyle demiştir: Biz Habib İbnül Erete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle ile ikindi namazlarında Kur'an okur muydu diye sorduk. Evet dedi. Biz bunu hangi şeyle tanırdınız dedik? Sakalının oynamasından anlardık dedi. 16. İkindi namazının kıraatı babı. Ebu Muhammed Ebu Ebu şöyle demiştir. Ben Habbat i̇bn peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle ile ikinci namazlarında Kur'an okur muydu dedim. Habbat evet dedi. Ben siz peygamberin okum okumasını hangi şeyle bildiniz diye sordum. Sakalının debelenmesiyle dedi. Ebu Katede radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öğle ile ikindi namazlarının ilk iki rekatında Fatiha-sül kitap ile beraber birer de sure okur. Bazı defalar okuduğu ayetleri bize işittirirdi. 17. Akşam namazında kıraat babı. İbni Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir defa annem, Fadlu oğlu, oğlu ben Abdurrahman Velbun Salatül Urfan suresini okuduğunu işitti de, ey olcuğum Allah'a yemin olsun ki bu sureyi okuman ilk derdini aklıma getirdi. Bu sure Resulullah'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Medine varisi bulunan Mervan İbnül Hakem'e şöyle demiştir Zeyd i̇bn Sabit bana sen nereden akşam namazında hep e, Kisar-ı Mufassal'dan Sarı yani Mufassal grubunun kısa surelerinden okuyorsun. Halbuki ben Resulullah'ı dinledim. O akşam namazlarında en uzun iki surenin uzunluğu okuyordu dedi. 18. Akşam namazında kıraat kıraatı açıktan okumak babı. Cübeyir i̇bn Mutim ben Resulullah'ın akşam namazında ve i Huri suresini okuduğunu işittim demiştir. 19. Yatsın namazında kıraatı açıktan okumak babı. Ebu Rafi Nufeyd Es-Sahih şöyle dedi. Ben Ebu Hureyre'nin ardında yatsı kıldım. İzes Sema'un Şakkat suresini okudu ve secde yerinde secde etti. Ben ona bunu sordum. O da ben Ebu Kasım sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bu secdeyi yaptım. Binaenaleyh ona kavuşuncaya kadar bu secdeyi hep yapıp duracağım dedi. Bize şube adı İbni Sabit'ten tahtşı etti. O şöyle demiştir. Ben el adam işittim şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydi. Yatsı namazında ilk iki rekatın birinde Vettini ve Zeytuni suresini okudu. 20. Yatsı namazının içinde tilavet secdesi bulunan sureyi okumak babı. Ebu Rafi Nufey Es-Sari'den şöyle demiştir. Ben Ebu Hureyri'nin ardında yatsı namazı kıldım. İz-i -e Sena'nın suresini okudu ve secde ayeti yerinde secde etti. Bu nedir diye sordum. O da ben Ebu Kasım'ın ardında bu secdeyi yaptım. Binaenaleyh ona kavuşuncaya kadar bu secdeyi hep yapıp duracağım. 21. Yatsı namazında kıraat babı. Elbera radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Yatsı namazında Vettini ve Zeytuni suresini okuyordu. Ondan güzel sesli yahut ondan güzel okuyuşlu hiçbir kimseyi dinlemedim. 22. Bab. Musalli ilk iki rekatta uzatma, son iki rekatta ise kısaltma yapar. Ben Cabir İbni Semure'den işittim. O şöyle dedi. Umer, Sa'd İbn Ebi Vakkas'a, Kıffaliler senden namazda varıncaya kadar her şey hakkında şikayet ettiler dedi. Sa'd bana gelince ben namazın ilk iki rekatında uzatma yapar, son iki rekatında kısaltır. Ve Resulullah'ın İktidar etmiş olduğum namazlarından Hiçbir şeyi eksik biliyordum Ömer sen doğru söyledin Senin hakkındaki zan zaten budur Yahut hakkındaki Zannım zaten budur dedi 23. Sabah namazında Kıraat babı Ve Ümmü Seleme Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Et-Tur suresini okurdu dedi Bize Seyyar İbni Selame Tahdis edip şöyle dedi ben babam ile beraber Ebu Berz'e es, el-Esleminin yanına girdim ve ona namazların vakitlerini sorduk. Bunun üzerine Ebu Berz'e şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğleni Güneş Sema'nın ortasında batıya meylettiği zaman kılardı. İkindiği de öyle bir saatte kılardı ki insan Medine'nin en uzak şehrine, en uzak yerine, Gidip evine dönerdi de güneş henüz diptiri olurdu. Ebu minhal Seyyar İbni Selame, Ebu Berze'nin akşam namazı hakkında söylediğini unuttum dedi. Ebu Berze dedi ki, peygamber yatsı namazını gecenin ilk üçte birine kadar geri bırakmakta beis görmezdi. Yatsı namazından evvel uyumayı ve yatsı namazından sonra da oturup konuşmayı sevmezdi. Sabah namazını kıldırıp namazdan ayrılınca insan yanında oturanı tanırdı. Sabah namazının ilk sabah namazının iki rekatında yahut ikisinden birinde 60 ayetten 100 ayete kadar Kur'an okurdu. Bize İbn-i haber verip şöyle dedi. Bana atadan haber verdi. O Ebu Hureyri'den şöyle derken işitmiş. Her namazda Kur'an okunur. Resulullah'ın bize işittirdiklerini biz de sizlere işittiriyoruz. Bizden gizlice okuduklarını biz de sizden gizli okuyoruz. Ümür <gülüyor> Kur'an'dan başka hiçbir şey okumazsan sana yeter. Ümür Kur'an'dan başka hiçbir şey okumazsan sana yeter. Daha ziyade okursan daha hayırlıdır. 24. Sabah namazı kıraatının açıktan okunması babı. Ve Ümmü Selem'e şöyle dedi. Ben insanların gerisinde tavaf ettim. Peygamber Et-Tûr suresini okuyarak namaz kıldırıyordu. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerinden birkaç kişiyle birlikte ukaz panayına doğru yürüyordu. O tarihte şeytanlar Semadan haber almaktan men edilmiş. Haber almaya çıktıkça üzerlerine şihaplar, ateşli şeyler atılmış bulunuyordu. Semadan kovulan şeytanlar kavimleri yanına döndüklerinde kendilerine ne oluyorsunuz, neden hiçbir haber getirmiyorsunuz dediler. Onlar da semadan haber almaktan men edildik. Üzerimize salı salıverildi dediler. Bunun üzerine onlara sizinle sema Haberi arasına girip sizin haber almanıza mani olan şey muhakkak ki yeni peyda olmuş bir şeydir. Arzın doğru doğularını ve batılarını dolaşın da sizinle sema haberi arasına engel olan şeyi bakıp öğreniniz denirdi. İşte bunların içinde tihame cihetine yollanmış olan bir takım da Ukas panayına gitmek üzere nahlede bulunan peygamberin bulunduğu yere varmış oldular. O sırada Resulullah orada sahabilerine sabah namazı kıldırıyordu. Namazda okuduğu Kur'an'ı işitince bunlara kulak verdiler ve birbirine semadan haber almaktan sizi men eden yemin olsun işte budur dediler. İşte o zaman bu haberciler kendi kavimleri yanına döndüklerinde ev ey kalmemiz biz hayranlık veren bir Kur'an dinledik ki o hakka doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Rabbimiz de asla hiçbir şey ortak tutmayacağız dediler. Allah da peygamberine Kul hiye ile ile innehu istama fe Neferun minel cin suresini indirdi. Resulullah'a vahyolunan işte cinlerin bu sözleridir. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda emrolunduğu yerde açıktan okurdu ve yine emrolunduğu yerde süküt eder yani gizli okurdu ve mâ kâne rabbukene ve senin Rabbin unutkan değildir. Meryem suresi 64. ayet ve Andolsun ki Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21. ayet. 25. Bir rekat içinde iki ve daha ziyade surenin cem edilmesi, sure sonları ile kıraat yapılması, Osman Musafa'nın tertibinde muhalif olarak bir sureden evvel diğer bir sure okunması, bir surenin evveli ile kıraat yapılması babı ve Abdullah İbn-i rivayet rivayeten olunur ki bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de sabah namazında El-Mü'minun suresini okumuş nihayet Musa, Harun yahut İsa'nın zikrine gelince kendisini bir öksürük tutmuş ve bu sebeple rükkeye varmıştır de birinci rekatta el Bakara suresinden 120 ayet, ikinci rekatta El-Mesani'den bir sure okumuştur. Keza El-Ahnef İbn Kaşta sabah namazının ilk rekatında El-Kef suresini, ikinci rekatında Yusuf yahut Yunus suresini okuyup sabah namazını Ümer'in arkasında bu sureleriyle kıldığını söylemiştir. İbni Mesud da namaz, namazda birinci rekatta El Enfal suresinden 40 ayet, sonra ikinci de El Mufassal'dan bir sure okumuştur. Hatabede bir sureyi iki rekatta taksim ederek okuyan kimse, keza bir sureyi her iki rekatta tekrar eden kimse hakkında hükümse olduğunda ve yoktur. Hepsi de Allah'ın kitabıdır demiştir. Ubeydullah dedi ki Sabit el-Bunani'den o da Enes İbni Malik'ten, o şöyle demiştir. Ensardan bir zat kendi kavmine Kuba mescidinde imamlık ederdi. O zat akın, açıktan okunacak namazlardan ne zaman namazda okunacak surelerden birini okuyacak olsa evvela Kulhuvallahu Ahad suresini okur onu bitirdikten sonra ötekine başlardı. Bunu her rekatta yapardı. Arkadaşları ona itiraz edip, sen bu sureyi okuyorsun, sonra buna kalmıyorsun da başka bir sure daha okuyorsun. Ya bu sureyi okumakla yetin, yahut da bunu bırak başka sure oku dediler. O da ben bunu terk edecek değilim. Böyle imamlık etmemi isterseniz edeyim. İstemediğiniz takdirde sizi terk ederim, kıldırmam dedi. Halbuki o zatı, onlar kendilerinin en faziletlilerinden sayarlardı. Bunun için başkasının imam olmasını da istemiyorlardı. Peygamber onlara geldiği zaman keyfiyeti ona haber verdiler. Peygamber de ya falan arkadaşların tavsiye ettikleri şeyi yapmaktan senin meneden nedir? Her rekatta seni bu sureye yapışmana sevgilen sebep nedir diye sordu. O zat ben bu sureyi seviyorum dedi. Peygamber de onu sevmen şüphesiz seni cennete girdirecektir buyurdu. Amr İbni Murra şöyle demiştir. Ben Ebu Vahir'den işittim. Şöyle dedi. Bir gün İbni Mesud'dan, İbni Mesud'a bir kimse geldi ve ben bu gece bütün Mufassalı bir rekette okudum dedi. İbni Mesud cevaben, şiir okur gibi acele acele mi? Vallahi ben peygamberin nazahirden miktarca birbirine yakın surelerden hangilerini bir araya getirdiğini biliyorum dedi ve her biri ikişer okunmuş sureler olmak üzere bu fasraldan yirmi sure saydır. 26. altıncı bab Musalli dört rekatlı namazların son iki rekatlarında Fatiha Türk kitap okur Ebu Katada radıyallahu anh şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının ilk iki rekatında Umur Kitap yani El-Fatiha ile birer de sure. Son iki rekatında da yalnız Umur Kitap okudu. Bazen bize gizli okuduğu ayeti işittirirdi. İlk rekatta Kıraati birinci ikinci rekattan ziyade uzatırdı. İkinci namaz, namazında da böyle, sabah namazında da böyle yapardı. 27. Öğle ve ikindi namazlarında kıraati gizli okuyan kimse babın. Bize Ceriz el-Ameş'ten, o da Umar'ı İbni Umar'dan, o da Ebu Ma'mer'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben Habbaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle ile ikimli namazlarında Kur'an okur muydu diye sordum. Evet dedi. Biz bunu nereden bilirdiniz diye sorduğumuzda sakalının oynamasından dedi. 28 İmam sırrı namazda okuduğu ayeti işittirirse bana Ebu Kadede'nin oğlu Abdullah şöyle tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle ile ikimli namazlarının İki iki rekatlarında Ummul Kur'an'dan yine beraber sure okurdu. Bazen de gizli okuduğu ayeti bizlere işitlenirdi. Birinci rekatta kıraati uzatırdı. 29. bab. Musalli birinci 1. rekatta kıraati uzatır. E bu kadar şöyle demiştir Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Öğle namazının birinci rekatında kıraatı uzattı, ikinci rekatında kısaltıldı. Bu birinci rekatta uzatıp ikincisi de kısaltmayı sabah namazında da yapardı. 30. İmamın amin sözünü açıktan söylemesi babı. Ve ata İbni Rebah, amin bir duadır. İbni Zübeyir, de, Zübeyir ile ardından namaz kılanlar öyle amin derlerdi ki mescit seslerinden çınlardı demiştir. Ebu Hureyre de müezzinliğini yaptığı imama bana amini kaçıtma diye ni'da ederdi. Nafide de İbn Umer amin demeyi hiç terk etmezdi. Herkes de amin deyiniz diye teşvik edip rabet ettilerdi. Amin demek hakkında ben ondan hayırlı haber işitmişimdir demiştir. Bize Malik i̇bn Şihab'tan, Şihab'dan, o da Said i̇bn Musa yaptım ve Abdurrahman oğlu Ebu Seleme'den haber verdi. Bu ikisi de Ebu Hureyri'den haber vermişlerdir. Ebu Hureyri şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İmam amin dediği zaman siz de amin deyiniz. Zira her kimin amin demesi, meleklerin amin demesine denk olursa geçmiş günahları mağfiret edilir buyurdu. Rabi İbni Şahab-ı Zuhri Resulullah da amin der idi dedi. 31. amin demenin fazileti babı. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizlerden biri amin derse, melekler de gökte amin derseler de, her ikisi birbirine uygun düşerse, o kimsenin geçmiş günahları mağfiret edilir. 32. Memum'un amin sözünü açıktan söylemesi babı. Bize Abdullah İbni Meslem'e Malik'ten, o da Ebu Bekir'in himayesinde bulunan Sümeyden, o da Ebu Salih'ten o da Ebu Hureyri'den tahsis etti. Ebu Hureyri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam gayri mağdubi aleyhim ve ledbalin dediği zaman sizler Amin deyiniz. Çünkü her kimin amin demesi, meleklerin amin demesine uyarsa onun geçmiş günahları mağfiret edilir. Muhammed İbni Amr bu hadisi Ebu Selame'den, o da Ebu Hureyre'den, o da Peygamber'den senediyle rivayet etmekle Sümeyye mutabat etmiştir. Keza Naim el-Muzmi ve yine Ebu Hureyre'den olmak üzere Sumeyy'e mutab mutabat etmiştir. 33. üçüncü bab, namaz kılan kimse saftın ötesinde ruku ederse, bize hemam ziyat el-Alem'den, o da el-Hasem'den, o da Ebu Bekle'den tahdis etti. Ebu Bekle'de bir defa koşa koşa peygamberin yanına vardı. Peygamber idi. O da safa ulaşmadan geri tarafta rükûye varıverdi. verdi sonra da hareketimi peygambere haber verdi. Peygamber Allah hırsını artırsın lakin biz daha bunu yapma buyurdu. 34. Tekbirin rükû içinde tamamlanması babı. İbn Abbas bunu peygamberden olmak üzere söyledi. Bu konuda Malik İbn Huveyris hadisleri vardır. İmran İbn Hüseyin Basra'da Ali'nin arkasında namaz kılmıştır. Namazdan sonra ravi Mutarif ibn-i Abdullah'a vallahi bu zat bize Resulullah ile birlikte kıla geldiğimiz namazı hatırlattı. Deyip Resulullah'ın her kalkıp eğildikçe Allahu Ekber dediğini zikretmiştir. Bize Malik ibn-i Şihab'dan, o da Ebu Seleme'den, o da Ebu Hureyre'den olmak üzere haber vermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh onlara namaz kıldırmış da hep eğilip kalktıkça tekbir alırmış. Namaz, çıktı namazdan çıktıktan sonra da şüphesiz ki içimizden namazı Resulullah'ın namazına en çok benzeyen benim demiştir. 35. Tekbirin sucukta tamamlanması babı. Mutarif şöyle demiştir. Ben İmran İbni Musa ile birlikte Ali İbni Ebi Talib'in arkasında namaz kıldım. Ali secdeye varırken, secdeden başını kaldırırken, ikinci rekattan kalkarken hep Allahu Ekber diyordu. Ali namazı bitirdikten sonra İmran İbn Hüseyin elimden tuttu da bu zat bana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldırışını hatırlattı dedi. Yahut vallahi bize Muhammed'in kıldırdığı namazı kıldırdı dedi. İklime şöyle demiştir, ben makamı İbrahim'in yanında bir kimse gördüm. Her eğilme ve yükselmede tekbir alıyordu. Dikenince ve alçalınca da. Ben bunu İbn Abbas'a haber verdim. İbn Abbas hey anasız kalası Bu şekilde namaz kılmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti değil midir? dedi. 36 suçtan kalkarken Allahu Ekber. Allahu Ekber demek babı. De Bize Musa İbn İsmail tahtı edip şöyle dedi. Bize hemmam katad deden o da iklimeden haber verdi. iklime şöyle demiştir. Mekke'de bir ihtiyar adamın ardından namaz kıldım. Yirmi kere tekbir aldı. Ben İbn Abbas'a bu herif ahmaktır dedim. Bunun üzerine İbn Abbas öyleyse anan seni kaybetsin. diye tabirle de anan ağlasın. Bu Ebur kasımın sünnetidir dedi. Ve Musa İbni İsmail şöyle dedi. Bize... Eban tahsis edip şöyle dedi. Bize Katade tahtis edip şöyle dedi. Bize İkrim'e tahsis etti. Bize Elleis Ukayr'dan, o da İbn-i Şehap'tan etti ki o şöyle demiştir. Bana Abdurrahman İbn-i Haris'in oğlu Ebu Bekir haber verdi. O Ebu Hureyri'den şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında ayaktayken İhram tekbiri alırdı Sonra rüküye varırken tekbir alırdı Sonra rüküden belini Doğrulttuğunda Allah'u lümen hamideh Sonra ayağa ayaktayken Rabbena ve hamd derdi Sonra secdeye inerken Tekbir alırdı Sonra secdeden başını kaldırırken tekbir alırdı Sonra ikinci secdeye varırken tekbir alır Sonra bir daha Başını kaldırırken tekbir alır Sonra Tamam edinceye kadar bütün namazlarda böyle yapardı. İkinci rekatı bitirip de oturduktan sonra ayağa kalkarken tekbir alırdı. 37. Rükuda avuçları dizler üzerine koymak babı. Ebu Hümeyt sahabi arkadaşları içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rükuda elleriyle dizlerini tutardı demiştir. Bize şube Ebu Yafur'dan tahdis etti. O şöyle demiştir. Ben Musab İbni saatten işittim. O şöyle diyordu. Ben bir defa babam saat İbni Ebi vakkasının yanında namaz kıldım. Rükû ile rükûda iki avucumu birbirine yapıştırdıktan sonra o vaziyette ellerimi iki uyluğumun arasına koydu. Babam beni bundan nehyetti ve bunu evvelleri yapardık. Lakin sonra bundan Nehyolunduk ve ellerimizi dizlerimizin üzerine üzerine koymakla emrolunduk dedi. 38. Bir müsalli rükûü tam yapmadığı zaman bize şube Süleyman'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben Zeyd İbni Vehb'den işittim şöyle dedi. Kuzeyfe rükûü ve sucudu tamam yapmayan bir kimse gördü de ona sen namaz kılmış olmadın. Şayet bu hal üzere olursan Allah'ın Muhammed'i yaratmış olduğu fıtrattan başka bir fıtratta ölürsün, dedi. Rükû 39. Rükûda benim dümdüz yapılması babı. Ve humeyt sahabi arkadaşları içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû etti. Sonra da belini kamburlaştırmadan dümdüz büktü, demiştir. 40. Rükûyu tamamlamanın Sınırı, sınırı ile rükuda itidal ve Tumanitet babı itidal ve Tumanitet babı Elbera radıyallahu anh şöyle demişti: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyam ile kade müstesna olmak üzere Rükü, sucudu iki secde arası Rükudan baş kaldırması birbirine Takziben musavi idi bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rükûnü ve suçudunu tam yapmayan kimseye namazı yeniden kılmayı emretmesi babı. Ebu Hureyre radıyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldi derken, biri girdi ve namaz kıldı sonra peygamberin yanına gelip selam verdi. Peygamber onun selamını aldıktan sonra dön yeni baştan namazını kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. O kimse tekrar namaz kıldı sonra gelip peygambere selam verdi. Peygamber yine dön ve yeniden namaz kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Bu kılıp dönmeler üç defa oldu. Nihayet o kimse seni hak ve peygamber gönderin Allah'a yemin olsun ki bundan başka türlüsünü bilmiyorum. Bana doğrusunu öğret dedi. Peygamber de şöyle buyurdu. Namaza durduğun vakitte ihram tekbirini al. Sonra ne kadar kolayına gelirse o kadar Kur'an oku. Sonra rükuya var. Beden organların yatıncaya kadar dur. Sonra başını kaldır. Ayakta büsbütün doğruluncaya kadar dur. Sonra secdeye var mutmain oluncaya kadar kal. Sonra başını kaldır ta mutmain oluncaya kadar otur. Sonra yine secdeye varıp bedenin secdede sakinleşinceye kadar kal. Sonra bunu namazının bütününde böylece yap. 42. bab rükuda dua etmek babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükümde ve sücudunda Sübhani ki Allahümme Rabbeme ve bihamdik Allahümme firmi Ey Rabbimiz olan Allah seni kendi kuvvetimle değil hamde layık olan tevfik ve hidayetinle sana mahsus olan hamd tesbih ederim. Ya Allah bana mağfiret eyle derdi. 43 Rükudan başlarını kaldırmadıkları zaman imam ve arkasında namaz kılanların söyleyecekleri babı. Ebu Hureyre radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hamide. dediği zaman Hamide rabbena ve lekel han derdi ve yine peygamber rükû ettiği zaman rükudan başını kaldırdığı zaman tekbir alırdı. İki secdeden sonra ayağa kalktığımda da Allahu Ekber der idi. 44. Allahümme Rabbena Alekel Hamd sözümün fazileti bağlı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam senin Allahu u Hamideh dediği zaman sizler Allahümme Rabbena Alekel Hamd deyiniz çünkü her kimin böyle demesi, meleklerin böyle demesine uygun düşerse geçmiş günahları mağfiret edilir. 45. bab. Ebu Hureyre Radiyallahu Anh yemin yemin olsun ki bizler peygamberin namazını yakın namaza namaz kıldıracağım. Peygamber'in namazına yakın namaz kıldıracağım derdi. Ebu Hureyre öyle yatsı ve sabah namazlarının son rekatlarında senin Allah'u lümen hamideh dedikten sonra kunut yapar ve bu kunuta müminlere, dua, kafirlere lanet ederdi. İrfan el-Rafid radiyallahu şöyle demiştir. Bir gün peygamberin arkasında namaz kılıyorduk. Rüküden başını kaldırdığında Semiyallahunmen hamide dedi. Ardından namaz kılmakta olan biri Rabbem evveli kel hamdan kesilen kayıbın mübarek en Allah'a çok hayırlıdır, tertemiz bereketli kalınmış olarak bol bol hamd olsun dedi. Peygamber namazdan çıkınca demin şu kelamı söyleyen kim diye sordu. O da benim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin olsun ki. 30 bu kadar melek gördüm ki 30 hangisi evvel yanacak diye yarış ediyor